94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müzeyyen Pervan'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün bir iyi haberle başlayalım e, diyoruz. E, i̇yi haber Çanakkale'den geldi. E, Çanakkale'nin Karabiga ilçesinde e, Alarko ve Cengiz Holding ortaklığının kurmak istediği 1400 megavatlık termik santral projesi.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 Ve en sonda bir çet bilgilendirme toplantısını yaptırmamışlardı. Evet, büyük bir mücadele Mayıs ve sonuç vermiş oldu. Geçen aylarda mükemmel bir sonuç vermiş oldu ve son zamanlarda gelen en güzel yürütmeyi durdurma kararlarından bir tanesi umarım bir örnek de teşkil eder diğer yerler için. Evet, bir çok iyi haber diyebileceğim yani kötünün iyisi belki de bir haber de California'da Richmond kentinde bir büyük bir yangına sebep olan Exxon aman Exxon diyorum Chevron hı hı. şirketinin yangının da yıl dönümünde çok büyük bir yürüyüş oldu. On binlerce kişinin katıldı ve 200'e yakın insan da gözaltına aldırdılar kendilerini dehşet e, verici e, güzellikte fotoğraflar vardı. Yani böyle bir terim biraz uh -huh. tuhaf oldu ama gerçekten mesela bir e, genç bir adam gülerek kendini tutuklatıyor. Bir yandan da elini tutuyor. E, tuttuğu da 90 yaşındaki ninesi. O da tutuklatıyor kendini. Böyle bir durum var. Yani gözaltına aldırıyor. Durdurulamaz bir yükselme ...yükseliş var. Sıcak yaz... ...operasyonu yapıyorlar. Amerika Üsküp'te direşim. de benzer bir... ...gezi parkına çok benzer bir eylem evet. oldu. Geçtiğimiz günlerde... ...kentin son parklarından... ...birine barok tarzda bir devlet... ...binası yapılmak isteniyormuş. Ve gezi tipi direniş başlamış. Aktivistler parkta çadır kurarak... ...direnmişler. Fakat... ...polis de şafak baskınıyla... ...yani polis de öğreniyor sadece... ...direnişçiler değil. Şafak... ...baskınıyla... Parkı dağıtmış, göstericileri parktan atmış ve ağaçları da kesmiş maalesef. Direkt polis gözetiminde ağaçlar kesilmiş Üsküp'te. Bu barok bina merakı nereden geliyor diye ben aslında... Bu aslında neoliberalizmin çılgınlığının sınıf yani tanımayan, çılgınlığının... Barok bir... derken acaba hani bir kilise bağlantısı falan mı var? Yani bizde de gerçi kilise bağıntısı olacak hali yok ama yok, bir barok opera incik boncuk, işte. boncuk şeklinde yani Süslü püslü şeyler hoşlarına gidiyor. Çünkü artık bir sınır tanımayan bir cinnet hali kesinlikle mevcut. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya yani, ben, yani bu iyi haberler aşağı yukarı galiba bu kadar. Yani Üsküp'teki de ancak aktivizm kısmı iyiydi ama sonucu evet. iyi olmamış galiba. Evet, Şevron'a karşı da gösterilen şey. Sonuçta insanlar gözaltına alınmışlar ve durmuyor hmm. bu şey çıkartma. Yeni bir karar da alındı yalnız. Ama batıya doğru gitmeye karar vermiş. Tarsen denilen kum, petrol kumullarının hmm. bir kısmı. Kum petroller mi diyeceğiz? Obama'dan şeyi kestiler herhalde umurdu. Tam değil ama böyle de bir yeni planda açıklanmış Neler olup bittiğini takip etmeye çalışıyoruz. Evet, bu arada yani son günlerin en trajik görüntüsü maalesef The Guardian'da ve pek çok gazetede pek çok gazetede çıktım bilmiyorum Çıkmadım, ama bir, bir iki yerde daha gördüm. Ben adından Norveç'te Norveç'in kuzeyindeki Svalbard'da bulunan bir kutup ayısı cesedi 16 yaşında erkek bir kutup ayısı yani fotoğrafta bir deri bir kemik yani gerçekten bir deri Aynı ve bir görünüyor. kemikten ibaret evet. açlıktan ölmüş kısaca haber bu, bu. Bulamadı, buz bulamadığı için Bu evet. dünyanın da ölümünün sembolik bir anlamı olabilir yani fotoğrafın en en Acıtıcı yanı e, fotoğrafta yani e, kutup ayısının e, düşüp öldüğü yerde dahil olmak üzere etrafta buz görünmüyor. Yani tamamen normal toprak. E, zaten e, yapılan açıklama da e, diyor ki Dr. Ernst Schilling e, bu yatış pozisyonundan anlaşılan e, açlıktan düştüğü yerde öldüğünü gösteriyor. Herhangi bir yağ tabakası kalmamış diyor. Ki sadece bununla mesela aylarca zaten o yağlarla tabii. besliyorlar kendilerini. Yani uzun açlık dönemlerini bu şekilde atlatıyorlar. Doğa, yani evrim böyle yapmış bu. Ay. Herhangi bir yaralanma ya da hastalık belirtisi de yokmuş tam olarak. Ve diyorlar ki bu şeyler tabi kutup ayıları daha çok şeyle besleniyor. Fok Evet. Avlayarak besleniyor ama fok avlaması için buz gerekiyor tabii yani buzların üzerine çıkıp e, fokları takip edip e, avlıyorlar. Bu kutup ayısı da e, buz bulamadığı için buzullar geçen sene zaten arktik bölgesinde rekor seviyede erimişti onunla ilgili de yeni haberler var. E, 150 kilometre civarında e, yol kat etmiş e, yiyecek bulabilmek için fakat başarılı olamamış. Evet. Ve daha da vahim olanı bu gözde görülen bilinen bir şey. Çünkü bu ayı da takip takip ediliyor. Takip evet. edilen. Yani her şeyi ne biliyorlar. Bu ayıyı tanıyorlar yani. E, dünya insanlığı ne Geçen yapın? Nisan ayında en son galiba gördük diyorlardı o kısmını. Evet ee, bulamadım haberin ama. Evet, incelemişler, muayene etmişler hayvanın altta. Evet o zaman sağlıklı görünüyordu diyor Evet. geçen e, Nisan ayında fakat Nisan'dan bu yana e, büyük bir yol kat etmiş ve yiyecek bulamamış. E, normal dolaştığı yerin çok çok uzağındaymış zaten Svalbard'da bulunduğu yer hiç gitmediği yerlere kadar gitmek zorunda kalmış. Buz yok çünkü bu dünyanın yani hepimizin e, çok uzak kutuplarda cereyan ediyor işte ayılar. Kutup ayısı canım ne olacak? E, e, Evet, yani pandalar ve ayıları meselesinin çok ötesinde ölüm çanları, hakikaten çanlar bizim için çalıyor demek çok yerinde olabilir. Zaten en son Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal okyanus ve atmosfer araştırmaları birimi 2012'nin en sıcak 10 yıl arasında olduğunu ve Geçen yaz bunun haberini çok yapmıştık. Arktik ve Grönland'da da e, rekor düzeyde erimeler olduğunu e, bir raporla e, tekrar açıkladı. E, özellikle Grönland'da e, buz tabakasının %97'sinde e, erime olduğu, Arktik üzerindeki yaz buzullarında da e, 1980 düzeyinden %54 ...bir azalma olduğu... E, ...not ediliyor. 1.32 milyon... E, ...mil kareye... ...inmiş. E, Eylül 2012 itibariyle. Eylül 2012, yani geçen Eylül ayı... ...tarihteki en... Men, şey e, ...düşük olduğu zamanmış. Bu ayının ölümü de... ...sembolik bir şekilde... Aslında bu haberle aynı gün denk Her yani. şey sembolik evet. Yani at, bir de ekonomi sürekli olarak ekonomiden bahsediliyor ya, Yani ekonomi yani yenilenebilir enerji falan yetmez. Sürekli olarak işte ekonomiyi büyütmek için mecburuz buna. Petrol aramaya derinlerde de dünyanın en derin 7 kat dibine de insek yeridir diye bir anlayış var ya. Yani biz de mesela aynı şekilde Türkiye'de de başbakan da açıkça biz sağ, çevreye ve tarihe gösterdiğimiz hassasiyeti yapay değildir diye konuşmuş başbakan da yeni. Ne demek mar ya? Yani. yani biz bizimki yapay mı Evet, bu yeşinciler işte çevreciler böyledir demeye getiriyor. Biz yapay filan değil, biz. Yani hassasiyetlerimiz yüzünden projeyi erteledik. Peki Londra. Biz İstanbul'un belki de ulaşımdaki sıkıntıyı gidermemiz lazım. Yurdun dört bir yanında da demir ağlarla örüyoruz diyor filan Duble yolları övüyor. Şimdi bu, bu gerçek bir çılgınlık aslında. Artık. Bunun çevrecilik kısmını ben anlayamadım yalnız. İşte biz çevreyi koruyoruz. Duble yol yaparak. <gülüyor> Duble yol yaparak. Evet fakat dünyanın yani çok hiç inandırıcı değil başbakanın söyledikleri. Hatta buna şiddetle karşı çıkmak lazım. Gazetecilerin de bunları bize niye anlatıyorsunuz diye sormaları zamanı geldi. Yani mesele sadece kutup ayılarının ölmesi değil. Yani şöyle bir araştırma gördüm. Ekonomik açıdan da. 64 ya yani sadece metan gazlarının belki zaman içinde belki de ani olarak bunu da kimse bilmiyor bilim insanları çok yeni bir araştırma bu ve en büyük tehlike 9 yıl falan kalıyor atmosferde metan yani permafrost denen sürekli donmuş topraklarda Alaska'da vesaire de, fokur diyerek yüzeye çıkıyor zaten Rusya'da Alaska'da şurada burada onların e, ciddi boyuta ulaşması halinde dünyaya e, ekono dünya ekonomisine 64 trilyon sadece metan gazından başka diğer bütün sigortaları orman yangınlarını falan hiç hesaba katmıyorum. Sadece metanın şeyi hesaplanmış çok ince bir şekilde 64 trilyon. Yani Amerikan ekonomisinin 5 katı. Falan. Ama o e, permafrostun yani donmuş toprağın Erimesinden memnun oluyorlardı değil mi evet, bir yandan? bir yandan da memnun oluyorlar işte başbakanın söylediği gibi. Ve bir yeni araştırmada Science dergisinde çok yeni yayınlanmış saygın Science bilim dergisinde son 65 milyon yıla kadar geri götürülmüş durum. 65 milyon yıllık rekorlar da kırılıyormuş ve şöyle dünyanın ikliminin değişme hızı 10 kat hızlıymış. 10 kat daha hızlı son 65 yılda görünenin en büyük yani benzeri görülmemiş bir şey bu ve çok önemli bir bizim kitapta da üzerinde yararlandığımız şeydi bu Noah Diffenbaugh yapmış bu araştırmayı Stanford Üniversitesi'nden ve Chris Field'la beraber yani böyle giderse 6 dereceye filan çıkacak sıcaklık ve buna hiçbir şey dayanamaz demişler. Dünya çok ağır bir gerginlik altında ve artık var olma savaşı verecek bazı canlılar insanlarda kalır mı kalmaz mı bu konuşuluyor yani. Yani işte e, böyle. Yeni bir haber daha var bu arada. E, okyanus sularındaki ısınma nedeniyle e, her yıl e, bütün okyanuslarda yer alan canlıların kutuplara doğru yılda e, Dört buçuk mil yani ne yapıyor altı yedi kilometre civarında yukarı çıktıkları e, kutuplara km. doğru evet. gittikleri anlaşılmış. Her yıl yedi kilometre daha yukarı evet, gidiyorlar, gidiyorlar Evet. mi? Ve e, bu aslında biraz da şaşırtmış bilim insanlarını çünkü e, hani bilindiği gibi okyanuslar daha geç ısınıyor e, havaya göre ama e, denizdeki canlıların e, göç hızı karadaki canlılardan daha ...yüksekmiş, daha hızlı bir şekilde göç ediyorlarmış... ...soğuk sulara doğru. Ee, tabii bu arada... ...şey, kutup suları da ısınıyor bir yandan. Ee, yani... Oradan, ...nerede duracaklar? İşte haritada bakıyorsun... ...sonra oradan düşecekler aşağı... ...kuzey kısmında. <gülüyor> öbür taraftan aşağı düşecekler... ...ve gözden kaybolacaklar. Sonuç bu yani. Şimdi bir de bu sabah... ...biraz üzerinde durma fırsatı bulduk ama... ...bence günün belki de yılın en önemli haberlerinden biri George Monbiot'un yazdığı etraflı bir makale yeni dün akşam gördüm ve haraletle okumaya çalıştım kendi blogunda yer, yer aldı bu Guardian'da ee, yani neonikotinoit denilen maddeler işte böcek öldürücüler ki bu arı Arıların, evet. yok ol, arılar başta olmak üzere bütün bu polinasyona tozlamaya yarayan yani bitkilerin e, çoğalmasına yardımcı olan bir numun e, evet. hayvanların da yok olmasına yol açacak e, bir şey durum yani sadece arılar değil sinekler kelebekler güveler kın kanatlılar ve diğerleri de çok çünkü çiçekten çiçeğe koşuyorlar halbuki hem şeyin içindeler şeyin e, tohumdan şey intikal ediyor işte bu böcek öldürücü Singenta şirketi <gülüyor> yapıyor. Hem de toprağa düşüyormuş %90'ı. Çok az araştırma yapılıyor. Çünkü bu, bu gibi konularda araştırma yapılmasına şirketler elbette para vermiyorlar. Böyle kendi aleyhlerine olabilecek şeylerin araştırılması için fon ayırmıyorlar doğaldır ki. Karlarını azaltacağı ve bütün söyledikleri yanlış çıkıyor yani bir önemli araştırma Dave Goulson diye bir profesörün araştırması bu pestisit denen böcek öldürücülerinin etkilerini araştırmış hemen hemen hiçbir şey bilinmedi ortaya çıkmış yani insanlar bu araştırma piyasaya verildi ya bu etkileri araştırılmadan verilmiş piyasaya çiftçilere alın siz ekin ...böceklerden kurtulursun. Ama zaten etkilerini... E, ...laboratuvar ortamında araştırmak da pek mümkün... ...değil. değil. Zaten. Kullanıyorsunuz... ...bir 50 yıl. E, ondan sonra... E, ...aynı DDT'de olduğu gibi... ...ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte DDT meselesini de zaten söylüyor. Yani... ...Profesör Golson'un yaptığı araştırmaya göre... ...muazzam bir etkisi oluyormuş... ...insan hayatı üzerine. Ama bilmiyoruz diyorlar. Yani araştırmak da zor. Ama en çarpıcı gelen şeylerden biri bana şuydu tipik olarak %90'ından fazlası bu tohumlara püskürtülen ilacın %90'ından fazlası toprağa düşüyormuş toprakta kalıyormuş ve 9 sene 19 sene 19 sene kalıyor. kalıyormuş evet toprağın içinde ve bu yani şirket tamamen yalan söylüyor mesela işte dakik diyorlar Ve hedefe atış yapıyoruz diyorlar. Alakası yok onlar da bilmiyorlar çünkü. Ve Avrupa Birliği de bir türlü tedbir alamıyor şirketlerin baskısı yüzünden. Yani geçen sene bayağı tartışma olmuştu bu ama... E, iki yıl askıya e, aldılar evet. filan. Ama yani katli, herkes yasaklandı zannediyor. Alakası yok diyor e, George Monbiot. Ve... E, Çok çeşitli şeylere de dağıtılıyormuş. Yani çayır, çayırlık alanlara da, parklara da granüller halinde bunlar. Bütün böceklerden korumak istiyorlar anlaşılan hiçbir şey gelmesin diye. Ve o zaman da bu ve en kötüsü tabii nehirlerle, ırmak derelerle, denizlere de ve yeraltı sularına karışıyorlar. Ve yani sonuç olarak omurgasız türlerin de suyun içinde bulunmasını <gülüyor> bitirecekmiş öyle görülüyor. Dip canlıların da durumu çok feci durumda. Yani bir örnek verilmiş ki İngiltere'de yeni bir şey olmuş Temmuz'da. Güney İngiltere'de chlorpyrifos diye bir madde, böcek öldürücü gene. Kimin tarafından belli değil. Bir çiftçi mi, bir ev hanımı mı ne. E, karışmış sulara. Ve ne kadar e, karışmış? 2 çay kaşığı miktarında. Ve e, 25 kilometrelik bir alandaki bütün su dip canlılarını yok etmiş. 25 kilometre. Evet. Nehirde. Yani şeylerin, omurgasızların... Büyük bir çoğunluğunu 25-25 20 25 kilometrelik bir alanda yok etmiş Marlboro. Ee, DDT'den şey... 10 bin kez daha güçlü bir zehir diyor. Evet. evet. Bu yani yapı ve bunu savunan bir tane makale çıkmış. Yok bir şey yapmıyor diye tamamen yalanmış makalenin. Hiçbir hakemli yayın organında filan bilim dergisinde filan çıkmamış. Ama bunu yapanı savunuyor İngiltere'deki artık çevre bakanı da dahil Britanya'nın şeyi savunuyor. Aa, gördünüz mü hiçbir şey yapmıyor araştırma yasaklamayacağız bu pestiside filan. Yani Onu gösteriyorlar tabii o yazıyı gösteriyorlar. Bu Singenta'nın gösteriyor. değil mi sadece? Yani. Singenta yapıyor bu. Singenta şey. bayağı güçlü bir... E araştırmayı ve baş hükümetin Britanya hükümetinin baş bilim danışmanı Sir Mark Walport da bu araştırmayı savunmuştu yani görüyor musunuz bak hiçbir şey yok falan diye zarar etmiyor fakat araştırmayı eleştirenlerin yazılarını asla basmamışlar çünkü yok böyle bir araştırmada kanıt yokmuş yani kafadan uydurma Araştırmayı savunan ve yapan insan da hükümetle yakın çalışıyormuş, sonra hükümetten vazgeçmiş ve sinjiniteye geçmiş. Aa, tamam işte. Yani bu kadar büyük bir rezalet var ve fakat şey Helen Thompson adını da verelim, Doktor Helen Thompson yani bir karlar canlıların hayatından çok daha önemlidir doğadan diyen bir bilim. Bunu bahsediyor. demiş mi? Demiyor ama bu, bu, bunu yapıyor zaten. Ve yani şeyin benzetmesi şu George Mambion'un böyle bir çevre bakanlığı departmanımız var diyor yani bölümümüz çevre bakanlığımız diyor. Şeye benziyor diyor. E, dolu, dolu tamamen şarjörleri dolu bir makine tüfekle ortalıkta dolaşıyor. Yani hiç merak etmeyin. Çok çok güvenli bir şey diyor. Ondan sonra yalnız düpedüz aslında bir yeni sessiz bahara doğru gittiğimiz şüphe götürmez demiş. Bizim Çevre Bakanı'nın da çok hoş lafları var ama onu müzikten sonra isterseniz evet. konuşalım. Birkaç dakikamız daha kalacak. Bugünkü müzik arasında da geçtiğimiz hafta sonu kaybettiğimiz bir şairimizi 80'li yılların En iyi şairlerinden biri Ahmet Erhan'ı kaybettik. Genç yaşında, 55 yaşındaydı. E, kanser nedeniyle tedavi görüyordu uzun yıllardır. Bizim kuşağın özellikle 80'lerde çok e, takip ettiği, sevdiği bir şairdi. Gerçi ilk şiirlerini 70'lerde yayınlamış ama ilk şiir kitabı 80, e, 81 yılında Alacakaranlık'taki ülkeydi. E, tanındığı şiir kitabı. Onunla da zaten Behçet Necatigil şiir ödülünü kazanmıştı. Çok sayıda ödülü olan bir şairdi. Maalesef geçen hafta sonu kaybettik. Şimdi onu anmak için Çağdaş Türkü'nün o yıllarda bestelediği bir şiiri vardı. Kenar mahallede bir pazar günü. Hmm. Eftal Küçük'ün bestesi Ahmet Erhan'ın şiiri. Ahmet Erhan'ı bu şarkıyla analım. Çağdaş Türkü'nün bu şarkısı da zaten tipik bir 80'ler e, sadası e, getirecek. Kenar mahallede bir pazar gün, buğlanır toprak yollar damlar sabah tutun kuran bir artaklar konuşmalar küfürler çocuk öper yüzünü yeni bir sabahın çamaşırlar düşürdan Allah'da bayraklar Varar. Bach çıkar. Hayılar oturur var iskemlelerde Çaymardan varışın Bir akar portakal Hartadan hoplarım, bir veterjeci sen. bir veterjeci çitleri geçer Son vakalı uzayıp giden oradan aldığın sesden giden Kavkar kadın elinde eski bir havlu Geceki yorgunluğu anlatır ezilerek Bir kumru tüner dallarına o zaman Havludaki yaşlı dut ağacın Ona sevgiyle gülümser işçi Sonra sarar delini kadını Sokaklarda satıcıların Bağırıtların Kapların Tizleşir, pazar günü. böyle başladı, nasıl böyle başladı, nasıl Geçtiğimiz hafta sonu kaybettiğimiz şair Ahmet Erhan'ı Çağdaş Türkünün Kenar Mahalle'de bir pazar günü şiiri ...için yaptığı beste andık. Evet, Açık Yaşı'nın son birkaç dakikasında... ...Çevre Bakanı'nın son e, demeci... E, ...ni ben yani ilgimi çekti ama tam olarak anladığımı söyleyemeyeceğim. E, siz sanırım e, biraz bahsettiniz evet, evet. E, Açık Gazetede. Siz anladınız mı? Yani şöyle demiş çünkü Çevre Bakanı... E, ...Türkiye Müslüman bir ülke. Müslüman bir ülke olduğu için bizden mucit çıkmaz. Biz ara eleman... Ülkesi olmalıyız demiş. Bu ne demek? Herhalde haklıdır. <gülüyor> ne <gülüyor> ne diyor? Ara teknik eleman, e, üniversiteyi bitiren, teknolojiyi iyi kullanan, bilgisayar bilen, lisan bilen ama bunun ne olduğunu ne gerek olmayan. Yani bütün bunların e, nereden çıktığını, nasıl yapıldığını falan hiç gerek yok. Bunlara kafanızı takmayın. Yani siz bunlar nasıl yapılıyormuş? Onları bize bırakın. Hayır, onlara da bırakma. Onlar da bilmiyor. Bilmemize gerek yok. Biz Bilim, ne yapacağız demiş. Bilim bilmenin bir alemi yok. Diyor. Demiş ki Türkiye'nin konumu itibariyle niye hangi konum bilmiyorum. Sıcak ülke olduğumuz için millet hani fazla çalışamıyor falan mı demek istiyor. Ee, biz icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz. Tarım ülkesiyiz. Biz ne yapacağız biz demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu e, bir durum değil aslında. Hakikaten. Ve bir durum. giderek e, bazı üniversitelerde. Temel bilimlerin fen fakültelerindeki temel bilim bölümlerinin kapatılmaya başlandığı ve gerçekten ara eleman dediği şey herhalde daha teknik elemanların yetiştirildiği bölümlerin onların yerine açıldı. Bu, bununla ilgili de yine bu bakan mıydı başka bir bakan mıydı e, bizim onlara ihtiyacımız yok bunlara ihtiyacımız var dediğini hatırlıyorum birkaç ay önce e, kontrol etmedim ama bu bilinçli bir politika olarak devam ediyor yani çevre bakanının bunu söylemesi de ekstra. Ee, enteresan. Ee, bunu okuyunca tam da bunun yanına şeyi okuyunca, e, Grisette, Amerika'da Fox News seyretmekle iklim değişikliği ile ilgili olarak ya da herhangi bir konuda bilim insanlarına inanmamak arasında bir e, korelasyon, güçlü bir korelasyon olduğu ortaya çıkmış bir şeyde araştırmada. Bunu okuyunca bu ikisinden nedense benim e, kafamda bir şey oldu paralellik oluştu. <gülüyor> Ne alakası varsa. Evet öfke de duyulabilir. Zaten o da iklim değişikliğine bağlıymış. Bütün dünyada Sırf şiddet bundan değil mi? sıf ondan evet. Evet çok acayip bir bilgi ama doğru. %50 artacakmış. İç savaşlar ve iç savaşlar falan. İklim değişikliğinin. Ee... Sonucu olarak. 2 derecelik bir artış olursa küresel ortalamada. Kişisel ırza geçme, şiddet, ha, cinayetler %15, grup çatışmaları da %50 bazı bölgelerde. Ben Çok önemli bir haber. Şey, dünyanın en saygın üniversitelerinden birinde yapılmış. Kaliforniya, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde. Ne neden oluyor buna? Meta araştırma bu yani 60 araştırmanın verilerini şey yapmışlar çeşitli yani korelasyon var mı sıcaklık artışı şeyler falan mı felaketler iklim evet, felaketleri evet. yani çok ayrıntı bakmak lazım ekonomik şartlar fizyolojik temelleri de var insanlar daha saldırgan oluyor. Son derece enteresan, evet. Ee, buna da bakmaya devam edeyim İklim değişikliği ilgili haberler de bitmedi ama, ama. E, haftaya e, konuşmaya devam ederiz. E, şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın.